Merhabalar değerli Açık Radyo 90.9 dinleyicileri. Ben Deniz Utku Uyar, Yeşilçam Arkojiz programında yeniden sizlerleyiz. Geçen hafta e, değerli konu Sönmez Yıkımazla birlikte e, yapmakta olduğumuz programın şimdi ikinci kısmındayız. Yeniden e, Sönmez Yıkılmaz bizlerle birlikte. E, yeniden hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. E, geçen haftaki programda e, sizinle e, sizin sinemaya giriş hikayeniz ve e, sizin o sinemaya giriş hikayesinde... Ee, yaşadıklarınızla ilgili değerli bilgiler aldık sizden ve daha sonra sizin kötü karakter olarak, kavgacı bir olarak kült bir karaktere e, dönüşmenizden bahsetmiştik. Ee, ben biraz bu haftaki e, bölümümüzde sizinle olan sohbette biraz sizin e, sinema üzerine beklentileriniz konusuna da girmek istiyorum. Çünkü e, sizinle yaptığımız sohbetlerde farkına vardım ki siz aslında sinemanın her e, bölümünde aslında yer almışsınız ve daha sonra sizin seçtiğiniz yolda ee, artık daha farklı karakterler oynamak, daha farklı hikayeler anlatmak üzerine gitmiş sanırım. Ee, e, tabii ben, önce ben bir e, oyuncu. Oyuncu demek e, her şekte girmeye hazır bir hamur. Yani, tabii e, tabii biz sıramadan yani yönetmenlerden farklı. Yani işler, topluma mesaj verecek filmler, roller bekledik. Yani tabii kötü adam, kötü adamı da çok yakıştırdılar bize. şimdiye kötü adam röline çenemizi kaptırıyoruz yani. Çünkü kötülüğü anlatmak için o kötülüğün hakkını vermek lazım. Yani ben yani seyirci... O kötü adamdan tiskilmesi lazım. Evet. Yani kızması lazım ona ki. kötüdüğün kötü bir şey olduğunu. Yani kötüdük kötülük. Gerçekten. Mesela Erol Taş e, gerçekten de taşlanmış. İşte tabii taşlandı. Bize de çok bazen. Sizin başınıza gel, onu sormak istiyorum. Bizim başımıza de başımıza da şeyler geldi ama. E, tabii bizim e, zaman... Biraz daha bizim değimimize işte bizim zamanımıza halkımız biraz daha aydınlandı, sinema biraz daha yayıldı, e, kültür şeyi biraz daha e, e, Türkiye kültürdü. Daha böyle sinemayla ile tanışmış oldu seyirciler. Evet. Aynen sinema olduğunu ve aktör olduğumuzu şey yapmışlardı. E, tabii e, bu 75'te askere gittik işte. Hı hı. Askerde boks. Boks yaptık. Ee, ondan sonra geldik 77'de. de. Bana dedi ki, tabii rol bekliyorum. Bana arkadaş için bir tanesi, prodüksiyon amiri. Sönmez dedi, güzel bir e, banyo yap, tertemiz, çamaşırlar, cin. Ondan sonra öyle geldi dedi, yarın dedi, sekizde bekliyoruz dedi. Dedim ne demek dedim temiz, temizden, temiz sambaşırı dedim temizim, temiz sambaşırımda giyiniyorum dedim. Dedi beni yanlış anlama dedi şimdi, bilmiyor musun? Dedim neyi bilmiyor musun? Dedi şimdi dedi, hep dedi artık dedi seks büresine girdin sinema dedi. Hı. Ben az kıyırken, Karagülcü boks takımında boks yaparken Ve sinamam, benim güzel desim sinamam, seks büresine girmiş. Yani biz o zaman bıraktık. Gitti kahvecilik yaptık Ankara'da. İşte, ha, Ankara dönemimizi bilmiyordum ben. E, Ankara'ya gitti kahvecilik yaptık derken seks, 80 itibarından tekrar sinemaya döndük. Yine sırama seks pülyası biraz daha e, sanat sahafi filmler çekiliyordu. Biraz Hı. daha düzenmişti yani. O kult hani böyle bir film 88'in adas film devir biraz bitmişti yani. Taburak bu anda tabii şarkılı Türkücü e, filmler devreye girdi. Yani o zamanlar işte İbrahim Tatlısesler, Orhan Kenzabaylar, Ferda Tayfurlar, Müslüm sesler artık başrollerde oynuyordu. Bizim jenler bekliyorlardı. Artık e, Mesela APA kardeş İbrahim'i getirmişti, nasıl ses getirmişti Ankara'da. Ayağında Kunduray'dan titretmişti, büyük iş yaptı. Şimdi biz bir yandan seks fülyası, bir yandan şarkıcı, Türküzü filmler. Şimdi seni düşünemiyor musun seyirci? Bir para verip gazinoya gidip seyretti, gördüğü sanatçıyı bir filmde görüyor. Şapırıyor musunuz? Herkes Gastronomi gidemiyor ki büyük para. Ondan sonra tabii sıramaları iş yapmaya başladı. Yani şimdi bu sefer bizim e, ne oldu? Bizim Jönleri o Asorüs'lerin yanına ikinci Jön, overtür jön koymaya başladılar. Bir de yavaş şarkıcı dönemi de var. İşte, Ayhan Işık bile şarkı e, söylemeye başlamış. E, tabii ama ben askerken Ayhan abi Ankara'da şarkı söylüyordu. Biz evet ne gittim. Siz askere burada geri döneceğim ama askere askerliği nerede yaptınız? Ankara Karagözü Boks takımında boxerdi. Oradan o Ankara uzun bağlantısı. Tabii onun ee, Junior takım bile sahneye çıktı yani ne, e, ne, ne alaka karate adam <gülüyor> cezici o da karatezi değil yani karate e, dersleri aldı o tür yani karatezi filmlerde karate havası yaratıyordu yani bir sürü jönümüzde şor kız olmaya başladı şimdi evet, evet. Yani şimdi şar Şarkıcılar, Türk sineması da jön oldu, Hı -hı. bizim jönlerimizde gazinoda şarkız olmaya başladı. <gülüyor> Bu sebep, niye? Yani şu yani, e, Türk halkı gazinoda filmde gördüğü bir ayan işi, bir Cüneyt Akın'ı, yani bir jönü karşısında gördüğü zaman bir Fatma Giri'yi, Fatma Giri'yi çıkardılar. Evet. Ondan sonra, e, tabii hem şarkı söylüyor, dinliyor hem de o o, o mı o o yıldıza <gülüyor> yıldızı yürüyor yani ulaşan bir yıldız yani eee bir devir o öyle devam bir dönem etti. geçti. Tabii o devirde biz o devirde o süreciydi tabii biz çörtopalda devam ettik yani. Bir şey fark ettim. daha sonraki o video hani döneminde bayağı e, filmde yer almışsınız. Ya tabii o zamanlar günde çok film çekiliyordu. Günde hemen birkaç günde bir film çekiliyordu. Biz hemen çalıyorlardı. Günde iki üç işe gittiğimiz oluyordu. Yani pek çok insan aslında 80 darbesinden sonra oynamadığından yakınıyor ama ben sizin filmografinize, filmografinize baktığım zaman e, oldukça fazla filmde yer aldığınızı gördüm bu arada. Genele baktığımız zaman. Ya ne bileyim piyasana aranan kavgazısı olduk. Evet. Yani bizde hayır yok, atla zıpla vur, düş, hani er rolünde adam olduk. Sağ çağırdılar bizi. Tabii kötü adam derken böyle devam ediyordu. Sonra yabancılar vardı. Hı hı. İşte Fransızların bir core production, Türker abiye'den çektiği bir filmde ben işte bir rambovari rol oynadım. Afgan gerdi asıl oynuyordum, Rambo o zamanlar dünyada kasıp kavuruyor. Amerikan Rambo'su. Ben de ona onun gibi bir kıyafetçeydim. Vücut da güzel. Film Fransız. E, Türk yapımı mıydı yoksa? E... O da Korpo Türk harabe getirmişti. Biz orasını bilmiyoruz tabii. Anladım. E, çekimler nerede yapılıyordu peki? E, e, Kapadokya'da. Kapadokya'da. Şey yönetmen beni gördü dedi. çağırdı, dedi bu Rambo'ya benziyor. Rambo dedi. Rambo dedi. Tükran musibidi buna dedi bir rol vereceğim. Bana bir rol verdi. Makineye tüfekten işte helikopter atış ettirdi bana. İşte hatta Afgan gerisi iyiydi yani. Hı hı. İyi adam oy, oynuyordu. E Tabii o dönemde yani. şey tarafında olduğu evet. için. Evet. <gülüyor> Ondan sonra bizim rahmetli Erol abi vardı. Erol dernek bizim sokağa ismi verildi. Gazeteci. Gazeteci. Hürriyet'in yazarıydı. Bizi çok severdi sanatçılar. Hemekçiler çok severdi. sanatçılar daha çok severdi. Meksika'dan yanaydı. Bizi hemen benden rapataj yaptı. Nokta dergisinde. Bana kapak Kapak çıktı. Nokta dergisinde. Nokta. Nokta, nokta. O zaman meşhur ciddi bir dergiydi o zaman. Evet, var. evet. Ya yani benim belliğimde de yer etmişti o. Zaman. Onda işte Türk rambosu ben kılmaz diye. Bana Fransız ıı, premier Le Monde'da da benim resimlerim çıktı. Robotajlarım çıktı. Hı. Fransız gazetecilere vardı. Hı hı. Onlar benim resimlerimi çektim. Oraya koydu işte. Türk Ertel Rambo. Burada Türk Rambo'su diye. Şimdi tabii Rambo. Biz artık Türk Rambo'su olduk. Aslında aramızda sır olsun. Ben Rambo diyeyim. Hı hı. Yani, işte o Hoşuma da gitmiyordu. Hani bir Amerikan Rambo'sunun taklidi olmak. Ama yani şöyle ne yaparsın. Ee, şöyle de giden yoldarı da mübah ya... ...burası... <gülüyor> ...yani kötü bir mübahtı... Ee, ...neyse... ...Amerikan taklidi de olsa... şöyle de yakalamıştık yani... Bir de sizin Yor filmi olması gerek... ...çekimlerinde o da Kapadokya'da... Ee, e, Yor'da da, da Kapadokya'da... ...o da iyi bir rol... ...rol verdi... ...Antonin Dawson diye bir... ...İtalyan yönetme vardı... ...Amerikan filmleri de çekerdim ...o her geldiği filmde beni alırdı bana... Başrol yani kafalı verirdi yani başrol Hı -hı. değil de yani başrol yardımımızın hani ya şey Hı -hı. kötü Hı -hı. adam karakter verirdi Hı -hı. yani e, başrol e, oyuncuyla kavga ettirdi e, yor oynattı e, bir sürele ben yabancı filmde oynattı beni üç 4 tane filme yaptı beni yurt dışında iş oldun mesela gittiniz öyle ya yurt dışında biz bizim büyük bir şeyimiz o şanssızlığımız da işte. yurt dışına gitmedik işte. Aslında yurt dışına gitseydik... ...şansımızı deneseydik... ...çok daha başka olurdu. Denemedik yani yurt dışına. Bir, bir şey merak etmiştim? Erol Derneği'nin yaptığı röportajdan sonra... E, ...oldu değil mi? Muhsin Bey filmi çekildi. Hayır Muhsin Bey... Önce mi çekildi yoksa? Muhsin Bey şöyle... E, Mehmet Hanımlar beni çağırdı. Dedi ki sana Ram, Ramo diye bir film çekici. Hı hı. E, Ramo... Gittik onun çifinle 5 günde rama çektik. Kışta kıyamette ben 6-7 saat ellerim kollarım bağladı. İyi içi ağızda yerdi. Kışta kıyamette soğukta kar yağarken iskence sahne çektik bana. Olsun o, o, o hevesten başvuruyoruz ya. Neyse vurduk kırdık. İşte Afgan içeride sonradık. O filmi de bitirdik 5 günde. Le Leven Çakır'la birlikte oynamıştınız Evet Leven Çakır da işte orada bir oyuncu oynuyordu. Aç ağzım kartal vardı. Bakı Tamer vardı. Hı hı. Derken ben baş bekledim. Baş gelmedim gelmedi. Kendi ajansımı kurmuştum. Mikrelasyon ajansını. Hı hı. Bu sefer biraz bir vardı. Onlardan bir film çekeyim dedim. Silah yeminleyeyim diye. Bir hı hı. film çektim. Bunun seyir ben yazdım. O da 87'de çekmiş. 87'de. Hı hı. Seyir ben yazdım. Yönetmenini rahmet Uğur Duyarci yaptırdım. Bu da Türkiye'nin işte o zaman bu zamana sarıştıran Doğu Batı Kuzey Güney sentezi. Yani Hı -hı. Doğu'daki insanlarımızın hali, Bat'taki insanlarımızın hali, Güney'deki insanlarımızın hali. Yani nasıl? İşte Kıbrıs çıkarmasında Şerifmadı da salıyor. Geliyor ki. Şeref modelası bir şeye yetmiyor. Yani bir değeri yok. Manevi değerler bitmiş. Sevdiği kızı zengin birine vermişler. Zengin olsun da nasıl olsun olsun. İstersen hırsız olsun. otobülleri da birileri. Ne biri? E bir silah arkadaşı. Doğulu oynuyor. Hı hı. O gidiyor Doğu'ya. Ağa toprağını almış elinden. Bu silah yeminliyim değil mi? Evet. A'ya vuruyor. O da çıkıyor. Daha eşkı oluyor. Orada Türkiye'nin yani bugünlere gidecek sürecini anlattık biz orada. Onu da sen ben yazdım. Hı hı. Yani e, doğudaki insanların acı çek çektiği acıyı. Mesela tabii. o filme ben ulaşamamıştım. O, onu da bu programda da sizden o zaman e, e, izlemek için. <gülüyor> e, tabii anlatırız. Yani. O filmde şimdi yani çocuk daha sıkı ile oluyor. Mesela silahı yeminliğimin başlangıç hikayesi Rambo'nun ilk bölümünü düşünürsek çok da şey değil ama Rambo filmi ikinci bölümüyle çok şey oldu. Hayır Rambo ile hiç ilgisi yok. Silah yeminiyim tamamen Türk e, Türk insanla ilgilendiren bir konu. Hiç Rambo ilene ilgisi yok. Hayır yani Rambo'nun da silah yemini vardır ya silah elini almayacağını yemin ediyor ve o da şey yapmıyor hiçbir şekilde. İlk bölümünde ama daha sonra Amerikan şeyine dönüşüyor askere dönüştürüyorlar. Bizde öyle bir yok yemin Hı. yemin diye bir şey yok. Yani silahı yeminliydim. Biz ismini silah yeminliydim diye koyduk ismini. Aslında bir fakir, fakir bir insan. Kırbız çıkarmasında bir yandan çok sevdiği bir arkadaşı var. O doğulu. bu batılı. Sevdiği kızı başkanına veriyorlar. Bu iç, içkiye veriyor kendini. E biri havayı vuruyor. daha çıkıyor. Eşkü oluyor. Tabii eşkü olunca tabii Silah tüccarları araya giriyor. Silah satmak için Doğu'yu karıştırmaya başlıyorlar. Hı hı. Ee, yani ya biliyorsunuz her zaman yurdumuzda Osmanlı zamandan beri, şimdi de beri, belki daha da sonra da olacak. Hep böyle tüccarlar dünyayı karıştırır kendi çıkarları için. Ya da biz de sinemacı olarak doğruyu anlatmaya mecburuz yani. Hani çıkarcının milleti olmaz, milliyeti olmaz sigarası paraya bakar dolara bakar sizi genel olarak katıldığı zaman hep kavgacı dövüş rambo türk rambosu gibi hatırlıyorum ama ben sizin aslında e, kapanışta da bu noktaya değinmek istediğim şey yani sizin bu e, çevre e, duyarlılığınız konusuna çok değinmek istiyorum ben şimdi, e, şimdi Bu yaptınız çünkü filmi bana göstermiştiniz şimdi e, tabi biz hep e, Anadolu'da cünet akından dayak yiyen adam aha, bu cünet akından dayak yiyen adam diye e, gösterirlerdi Tabii 2000 ben ee, Manisa'ya yolum düştü. Orada sinema ve tiyatro okulu kurdum. Talebenlerden para almıyordum. Ha sinema tiyatro okuldu. Niye kurdum? Kendi çekeceğim filmlerde yapacağım tiyatroda talebem olsun diye. Çünkü İzmir'de bulamam. Derken orada Manisa Tarzamını tanıdım. Hı hı. Yani kendisini değil onun. Hikayesini. Hikayesini tanıdım. Gıya ben kendisine tanışmış oldum. Onun ruhunu kapmış oldum. Çevre zaten bizim Karadeniz'de bir çevreci ruhu vardır. Organik şey vardır. Sizde Anzer. Anzer. Siz Bizde tabi Anzer balı meşhur. Çevre güzel o şey bir şey orijinal bir çevre. Daha bozulmamış bir çevre. Ve biz Mayıs'a tarzından çektik o zamanlar. Film yarım kaldı. Bakanlık bize kredi verdi. Kredi veremedi. Başka birine verdi. Biz tabi bu. Okullara tiyatro yaptık, Dokunmağın ağaçlarıma ağaç sevgisini anlatmaya çalıştık. Hı hı, belgesel. belgesel. Yok, önce oyunu kurduk. Tiyatro oyunu yaptık biz. İlk okullara talep eder. Ağaç yaşken eğilir diye talep çocuklarımıza, yavrularımıza, minizlik yavrularımıza ağaç sevgisini anlatmaya çalıştık. Ha, şuradaki ağaçları keseriz, şuraya AVM'leri koruruz, şurada bin dolar yerleştiririz. Hangi asla gitsin? Paralar. Tabii, tabii AVM'ler Binalar da gelsin gitsin paralar da çocuklarımızın da geleceğini de tabii bu şekilde evet. yok etme yok ediyoruz farkına varmadan günlük politikalarla. Biz dedik ki bunu anlatalım yani aklı başında insanlar bunu anlamazsa çocuklarımız anlatsın üzerine büyüdüğü zaman ağız seviyesinin yeşilin organik tarımın ne demek olduğunu öğrenmiş olsun. Zaten yurdumuz son zamanlar organik tar tarımdan suratta uzaklaşıyor. Ee, yeşil surat yok olmaya başladı yurdumuzda. Biz de bu bilinci verdim. Birileri vermesi lazım. Sanatında görevi nedir? Halk doğruyu anlatmak. Ee, biz kimseye suya sabuna dokumadan, kimsede de bir işimiz olmadan doğruyu anlatmaya çalıştık. Çünkü bizim yani şey cennetimizin rengi yeşildir yani. En son filminiz peki? Cennet, cennet Vadim'in Sessiz Sılığı. O da... ...düşümüze giren her cennet vadiye... ...her cennet... E, ...koya gittik... yaşamaz hale getirdik. Düşünebiliyor musun? Çok güzel bir yere gidiyoruz vadiye. Yem yeşil. Hemen oraya... ...binalar yıkıyoruz. Çok güzel bir koya gidiyoruz. Bedet insan eli değmemiş. Balıkları görüyoruz, Suyu elini... İçesin geliyor. Balıkları görüyorsun. Bir bakıyorsun orada oteller, moteller inşa edilmiş. Beton. Avameler, şeyler kurulmuş. Eee siteler kurulmuş. Beton yığınları gelmiş. Şimdi biz dedik ki bu birinci anlatalım dedik yani. Hem tiyatrosuyla hem filmiyle 5 Be yıl sürmüş. 5 yıl film 5 yıl soldu. Biz burada hesteri ee, ...anlatmaya çalıştık, dereleri anlatmaya çalıştık, yani e, yurdumuzun güzelliklerine, doğasına sahip çıkmamız lazım, geleceğini anlatmaya çalıştık. Ee, tabii ki, tabii çevre bilinci bu, çevre bilinci birden anlatması lazım. Yani bu girdiniz yön bence çok önemli çünkü hani içinizdeki o sinema aşkı bence aslında daha büyüyerek ilerliyorsunuz. Tabii sinema aşkı, sinema nedir? Sinema insanı insana anlatma sanatıdır. Ben insanı tamam güldürmek için ben veya ağlatmak için veya ben insanı ben insana, insana bir şey vereceksem hem gülerken vereyim yani hem gülerken alsın hem üzülsün hem düşünsün yani ha o anda da e, insanın en kıymetli zamanı hı hı. para şeyi zamandır evet yani bu zamanda doğru şeyi izlesin ha buradan hem eğlensin isterse üzülsün istersen düşünsün isterse gülsün kalka atsın ama e, gerçekleri de görsün düşünsün e, dünyanın da ayağın altından kayıp gittiğini görmüş olsun dünya ayağın altından kayıyor. ...yarın bugün yaratı sularımız yok olacak. Yani su savaşları çıkacak. Yarın bugün yeşiller yok olacak. Yani... yani e, ...insanoğlu bunu da bilinçliğine varsın. Ha. Tamam AVM yapılsın. Binalar da yapılsın ama... ...uygun yerlere yapılsın. Yeşili yok ederek yapılmasın. Tabii ki. Tabii ki. Yani e, yeşil hepimizin geleceği. Yani çocuklarımıza... bir şey yeşildir. Çocuklarımıza para... Para bırakmayalım. Bina bırakmayalım. O Yeşil'i bırakalım. <gülüyor> çok, çok teşekkür ederim. çünkü e, Bize ayrılan sürenin sonuna geldik çünkü. E, yani ben çok teşekkür ederim. Ayrıca e, yaptığınız son yani yeni dönemde yaptığınız için filmler için de teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu bilinçte olan artık insan sayısı maalesef ülkemizde azalıyor. E, hem de bir hani bu kadar 40 yıldan fazladır Yeşilçam'da yer almış bir sanatçının da bu mesajları vermesi ben çok önemli bir şey ben Sönmez Bey size tekrar programa katıldığınız için çok teşekkür ederim Yeşilçam Arközü programının sonuna geldik yeni, yeni bölümde tekrar sizlerle 94.9 açık Radyoda tekrar buluşmak üzere tekrar teşekkür ediyorum size ben teşekkür ederim abi. Oldu. haftaya görüşmek üzere hoşçakalın meyveler Susuz kaldık bak şimdi Ağaçlarda yok şimdi Belgeselden seyret şimdi sesimi dünya yok ki başka bir dünya sabah uyandığımda gördüm en güzel bu duysesim mi? Good. -bye. Ağaçların tepesi bir dünya sabah uyandım gördüm en güzel yer bu ses senin dünya razı değiliz yok olmaz.